Efendim yeniden merhabalar. Ben Erol Karabulut. Ben Erkan Yağcı. Ee, Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm programımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü yayınımızda e, malumunuz yılın ilk yarısı tamamlandı. Dolayısıyla bu, bu ilk yarıda turizm sektörü nasıl bir performans göstermiş. Ee, geleneksel bakış açısından yani turist sayıları açısından ele alacağız. Ee, Erkan sen e, ilk yarı yılı bir otelci olarak e, tesisinde gözlemlediğin kadarıyla nasıl geçirdin? Bu rakamlarda gördüğünüz artışlar tesislerde birebir var mıydı? Bunu biraz anlatırım şimdi. Tabii öncelikle tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Tabii öngördüğümüz bir artıştı bu 2010 yılındaki artışımız. 2009 yılı biliyorsun biraz sıkıntılı geçmişti özellikle krizden sonra. 2010 yılına yönelik özellikle yapılan kontratlarda olsun yapılan diğer pazarlama çalışmalarında olsun çok akıllı stratejiler izlendi. Ve 2010 yılında beklediğimiz gibi belli bir artışla gidiyoruz. Açıkçası bu seneki e, sayılar ve otel doldukları geçen seneye göre çok daha rahat yerlerimizde daha iyi seviyede olacağını öngörmek diyeyim. Şimdi ben e, geçen hafta birkaç otelci arkadaşla görüştüm. E, dediler ki işte e, bu yüz, Antalya için özellikle yüzde %20 civarında bir artış görünüyor ama e, bizim dolduklara pek bu yansımadı. Nereye gidiyor bu tristler diye böyle garip bir soru sordular. E, sen ne diyorsun? Bu ...yansıdı diyorsun ama birçok insan yansımadı yansımadığı şeklinde söylüyor. Tabii bunu şöyle bakmak lazım. Genelini irdenemek lazım. Tabii Antalya'da biliyorsun sadece 170 tane 5 yıldızlı otel var. Tabii bu 3-4 tesise, 5 tesise te te te baktığında yansımamış olabilir. Ama geneline baktığınız, işte geçen sene %70'le sezonu geçiren tesis... ...bu sene %100'le olup gidiyordur. Biraz da bu fiyat dengesiyle de açıkçası ilgili ee, bu rakamlar yani genel anlamda sen de biliyorsun işte %18'lik bir artışı olduğunu sen de biliyorsun hı hı. dolayısıyla genel anlamda durumluklar geçen seneye göre iyi İslami durumlar olabilir bazı testlere bu yansımamış da olabilir burada oturup e, belki de fiyat politikalarıyla ilgili e, bir nokta olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ya da bölge kaymaları da olmuştur. Hı hı. E, bu sene Alanya bölgesi daha iyi geçtiğini hepimiz de görürüz. İşte, kemer bölgesi daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Belki yüksek gelir grup testlerde biraz sıkıntı olabilir. Ama genel anlamda e, doldukları değil. Şimdi ben e, dinleyicilerimize e, bu rakamları belki e, göremeyebilirler, bulamayabilirler. Kısaca özetlemek istiyorum. İlk 6 aylık sonuçlar şöyle. Antalya %18 artış 3.6 milyon ziyaretçi, İstanbul hala düşüşü devam ediyor, 5 düşüşte 3 milyon dolayında bir ziyaretçi var, Muğla bölgesi 1 milyon dolayında ziyaretçi, %13 artış var, İzmir bölgesi 430 bin dolayında, orada da %3'lük. Kuşadası'na geldiğimizde de orada 200 bine yakın bir ziyaretçi sayısı var da orada %8'lik bir artış. Bu rakamlar ilk 6 aylık evet. kümülatif rakamlar. Evet kümülatif rakamlar. Tabi bunları günübirlikçileri, işte, turist olmayanları ayrılmamış durumda yani evet. yabancı ziyaretçi olarak baktığınızda %10, %10 civarı, 15 civarı Türkiye ortamında bir artış görülüyor. İstanbul'daki düşüşe sen ne diyorsun? Evet. Alo. İstanbul geçen seneden çok umutluydu biliyorsunuz kültür başkenti olduk. Evet. Turist sayısı en az yüzde on beş yirmi artacak diye bir beklenti vardı. Fakat ne garipdir ki İstanbul'un bu elindeki fırsatla beraber dünya turizminden çektiği genel pay arttırmak açısından bu 2010 organizasyonu resmen çuvalladı ve dolayısıyla. İstanbul'u cazibe noktası haline getirecek çok ciddi etkinlikler, organizasyonlar ortaya çıkmadı. Çıkmayınca da bir de bizim kendi ülkemizin 2010 gündemi var biliyorsun. Evet. E, gündem alt üst oldu Türkiye'de. Dolayısıyla e, İstanbul'daki bu düşüşü bazı e, akıllı cin turizmciler uçak seferlerine falan bağlıyorlar ama sonuç olarak ortada ciddi bir düşüş var. Yani Antalya'nın %20 arttığı bir yerde... İstanbul'un %5 düşmesi e, bence daha ciddi düşünmesi gerekiyor. Uçakla tabi. seyahat edileni turist mi e, var lazım bu yorumdan yola çıkarsa? Valla işte tamam. Gürcistan'dan giren, evet. Bulgaristan'dan giren turist sayıyoruz ya. Dolayısıyla orada biraz e, şey var. E, ciddi olarak düşünmeniz gereken bir konu var. Şimdi ben e, bu bazı otel arkadaşlar dedi ya hani biz bu turistler nereye gidiyor merak ediyoruz diye. Ben de oturdum bir şöyle bir çalışma yaptım. 2003 yılından bu yana Türkiye'deki gecelemeleri aldım ki asıl sizin meselemiz geceleme. Tabii. Otellerde geceleme. Şimdi o ilginç bir manzara çıktı karşıma. Şimdi e, Türkiye'de bundan 10 yıl kadar önce e, gelen yabancı ziyaretçilerin, konaklamaların %80'i otellerde oluyormuş. Şimdi bu oran e, bugünlerde %75'lere düşmüş. Şimdi e, pardon %53'lere düşmüş. Yani geceleme de %70-80 otellerde gerçekleşen gecelemeler bugün %53'lere düşmüş. Peki geri kalan gecelemeler nereye gitmiş diye baktım. Ee, şimdi biliyorsun yabancı turistler çok yoğun şekilde ev aldılar Türkiye'den. Evet. Artı kiralıyorlar, artı bir de arkadaş ziyaretleri falan var. Şimdi bu üçünü topladığımızda <gülüyor> 10 yıl kadar önce gecelemelerin %25'ini alan bu üç ev kiralama vesaire... Şu anda gecelerinin %40'ını alır duruma gelmiş. Şimdi birinci ayağı bu. Demek ki biz gecelemelerden son 10 yılda oteller kaybetmiş belli oranda. Bu konak, konak evler, konutlar vs. kazanmış görünüyor. Bir de ikinci bir ayağı var meselenin. O da her sene biliyorsun yeni yatırımlar devreye giriyor. İşte 15 ila 30 bin arasında değişen yeni yatak her sene devreye giriyor. Şimdi bu yataklar devreye girince de önemli bir aksiyon fiyatlarıyla vs. girdikler için artış talep artışını veya geceleme artışını önemli bir kısmı bu yeni tesislere gidiyor. Yani benim taslak şöyle ekonometrik modeller üzerine uyguladığım şeye göre mesela Antalya geneline baktığında da geceleme artışlarının %7-8'ini yabancıların konutları kiralık evleri ve arkadaşların yanında kaldıkları ziyaretler alıyor. %10 civarında yeni açılan tesisler alıyor. Dolayısıyla Antalya'da açık olan tesislerin bir önceki yılın doldukları yakalamaları için gelecek olan turist sayısının en az <gülüyor> turist gecelerinin en az %18-20 artması lazım. Bu da turist sayısı olarak baktığınızda %20'ün üzerine bir artış gerçekleşmesi gerekiyor ki geçen yılki trendler, eğilimler oteller açısından devam etsin. Şimdi ilk altı aya baktığımızda bu biraz mümkün gibi görünüyor ama e, eğilim biraz yavaşladı. O da işte bildiğim bu İsrail pazarıyla e, ve bazı pazarlarla ilgili olan düşlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bundan 10 yıl kadar önce geriye gittiğimizde sektörle ilgili böyle bir yapısal sorunumuz var. Yani Türkiye'deki gecelemelerin, konaklamaların dağılımında ciddi bir değişim olmuş. Hem e, sınır girişleriyle birlikte Suriye, Hatay vesaireden hareketlilikler orada artmış. Hem e, konaklamalarda böyle bir değişim olmuş. Hem de ana giriş kapılarımız, İstanbul gibi kapılarımız hızlı bir yükselişten sonra bir duraklama şeyine girmiş. ...manzara biraz karmaşık görülse de... ...bizim burada yapısal bir sorunumuz olduğu... ...çok net. Bunu biraz konuşmak... ...tartışmak gerekir. Bir de tabi bu İsrail ile ilgili olan... hala gündemde. Biliyorsun dün Turizm Bakanımız... ...gene... ...düşerse düşsün canım ne olacak... ...biz onu karşılarız gibisinden... ...bir açıkla abartarak söylüyorum... ...biz onu karşılarız orada bir sorun yok diye ama... ...sen Turizmci olarak nasıl bakıyorsun... ...beş bin kişiye ulaşmış bir pazardan bahsediyoruz... Bu pazarın %50'den fazla düşüş, bu sene belki %70 düşecek. Evet. Dolayısıyla e, burayı nasıl değerlendirmek lazım? Yani o klasik siyasi tartışmaların dışına çıkıp işin iktisadi sosyal boyutuyla bakıldığında. Tabii şu İsrail 2009-2010 yılında tek e, düşüş gösteren pazar açıkçası ciddi anlamda sadece İsrail pazarı. Tüm ülkelere baktığımızda. Evet. Tabii İsrail pazarını olayın siyasi ve politik yönünü konuşmadan, oraya girmeden sadece biz senin de belirttiğin gibi iktisadi açıdan bakalım olaya, turizm açısından bakalım. Şimdi İsrail pazarı 500 binlere ulaşan bir pazardı 2008 yılında. İşte 2009 yılında bu 360 bin düştü. Bu de herhalde çok çok 100, 150 binlerde kalacak diye tahmin ediyoruz. İşte, Haziran rakamları sende de var. Hemen hemen yaklaşık İsrail'den Antalya'ya girişler sıfır noktasına gelmiş bulun, evet. durumda. Tabi burada açıkçası bakış açımız işte İsrail olmasa da olur biz onu şundan kapatırız. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü çok basit bir noktadan olaya gireceğim. İsrail pazarıyla çalışan, sadece İsrail pazarından iş yapan, ne bileyim cirosun %90'ını İsrail pazarına bağlı olan ajantalar var. Bu ajantalar şu an iş hacmi doksanı kaybolmuş durumda ve o pazarı e, sübvanse edecek ya da kapatacak başka bir pazarlar yok. Şimdi orada çalışan insanlar ne olacak? O işletmenin firmanın sahipleri yetkileri ne yapacak? Şimdi vergileri var, çalıştıklar insanların maaşları var, ödedikleri bir takım giderleri var ve ortada gelir yaratacak bir pazarları kalmadı. Şimdi bunu düşünmek lazım. Tamam e, konaklama kesimi ya da başka bir kesim çok bundan zarar görmeyebilir çünkü iyi giden bir sürecin içindeyiz. Diğer ülkelerden bu e, azalış kapanabilir fakat bu ajenteler ne yapacak? Tabi olaya bu açıdan bakmak lazım, dar bakışta bakmamak lazım, olayı tek yönde analiz etmemek lazım. Bu çevredeye baktığımızda e, bunu düşünmek lazım. Yani şimdi gerçekten soruyorum, tüm etkileyeceğim. Bu İsrail pazarında çalışan ajenteler ne olacak? Ne yapacaklar? Orada bir çözüm Yani çok yakından canım. takip ettiğim benim bildiğim ajenteler var. Dediğim demin dediğim, gibi yüzde 90 iş İsrail pazarına bağlı ve şu an onlar iş yapamıyor. Bunu bunları düşünmek lazım, bunları sorgulamak lazım. Ee, Tabi olayın siyasi yönünü tekrar e, göz ardı ediyoruz. Yani oraya girmeden burayı da düşünmek lazım açıkçası. Hı -hı. Demin belirttiğim konu bu e, yabancıların Türkiye'ye gelip Hı -hı. konut satın almaları. Açıkçası ben bunda bir, herhangi bir yanlış görmüyorum. Yani nasıl biz gidip yurt dışında e, bir konut satın alıp işte belli dönemlerde gitme hakkımız varsa onların da Türkiye'de bunu yapma hakları olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Antalya'da bir İngiliz'in gelip konut alması gayet doğal bence de olması da lazım. Bunda herhangi bir yanlışlık görmüyorum açıkçası. Şöyle bir avantajı tabii işte bizim hep genel bir her şey dahil yönelik bir eleştiri var ya işte turist geliyor, alışveriş yapmadan geliyor. İşte bu ikinci konutlar böyle bir pazarın oluşması da en azından yerel ekonomiyi canlandıracak bir faydası da olacağını düşünmekteyim ve bunu açıkçası yanlış görmüyorum. Bu turizmi baltalayacak bir nokta değil. Çünkü çok görüyoruz bunu. İşte ikinci konutlar var, gizli turizm oluyor, kaydışı turizm oluyor. Ya ben bunu açıkçası bu noktadan bakmıyorum olay. ben olayın şu noktasını yani seninle o konudan fikirim yani bu turizmi bahtalayan bir faaliyet değil ama bölgeleri düşündüğünde Kaş'ı Kalkan'ı işte Bodrum'u vesaireyi düşündüğünüz zaman şimdi Antalya'da ikinci konutların yabancıların ev satın alması işte arkadaşın yanına gelmesi çok yekünde çok bir şey fark ettirmiyor bak doğru ama bugün Kaş'ı örnek vereyim size Kaş'ta bundan 10 yıl önce e, testlerde yapılan geceleme toplam gecelerinin %60'ı 70'iymiş. Şu anda %30'u. Dolayısıyla kaçta otel yatırımı yapmış, turizm yatırımı yapmış. İnsanların şu anda ciddi kayıtları var. Ama bunun çözümü ha, ikinci bu, konutları engel değil. Benim demek istediğim şu. Eğer bu planlansaydı biz buralarda bu konutları yapıyoruz, bu inşaatları yapıyoruz ama sonuçta turizm diye de bir sektörü var burada. Ama Erol bak burada bizim Türkiye'de açımız çok temel bir problem var. Ne yaparsak yapalım biz plansız işe başlayan plansız gelişen bir topluluğuz maalesef. Bunu çıkmaya çalışıyoruz. Bu senin dediğin plansızlaşma sorunu. Şimdi Türkiye'nin hemen hemen her sektöründe ve turizmin içindeyiz. Ve beraberde yaşıyoruz. Yani plansız büyümenin getirdiği her türlü aksaklığı maalesef yaşıyoruz. Ama o zamanla bunların çözüleceğine inanıyorum. Çünkü biliyorsun 2009 yılında Türkiye'ye işte ziyaretçileri çıkarsa 25,5 milyon Dünya Turizm Örgütü'nün rakamına göre bir ziyaret, e, turist geldi. Biz 50 milyonları hedefliyoruz. 50 milyonu ulaştığımız bu sonra hepsini de çözeceğiz. Ama en önemli bir şey planlı büyüme. Kapasite ayarlamalarını buna göre ayarlamamız lazım. Ve kaşın, kalkanın ve o bölgenin dolması çok büyük şey değil. Çünkü çok büyük yatak kapasiteleri yok. Sadece o, o, o, oraya yönelik çalışmalarda bulunmak lazım. Bunu düşünmek lazım. Yoksa ikinci konudan olması açıkçası ben destekleyeceğim bir şey. Yani yanlış bir şey bulmuyorum açıkçası. Ben meseleyi biraz daha mimari, çevresel gelişme, bölgesel gelişme olarak bunların dengeli gelişmesi baktığım için Gittiğim her bölgede bir çapraşıklık görüyorum. Yani nereye giderseniz bugün Türkiye'de, yamanların konut aldığı yoğun olarak konut aldığı yere bakın, az da çevre bitirilmiştir. İşte Alan yanın bir kısmı ortada. kaça Kalkan'a gidip, Çok uza öyle... çok uza gitmeye gelir. İşte Kaşarlı araba bölgesi evet. bizim avantajımız. Kaşarlı evet. işte araba bölgesi bunun en güzel örneği. Bunun en büyük acısının oradaki otelciler çekiyor, bizler çekiyoruz. Ama maalesef bizim de elimizde bir takım güçler yok. Yani o oraya ruhsat veren, oraya o imarı yerleştiren kişilere bunu sorgulamak lazım. Bizim zaten çıkmazımız da orada. Biz doğruları konuşuyoruz ama bazen doğruları yaptıramıyoruz insanlara. Evet. Sayı dinleyicilerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından biliyorsunuz sezon hareketlendi hem iç pazar hem dış pazar sınav. Biraz da iç pazara eğileceğiz. İç pazara ilgili bazı gelişmeler aktaracağız. Bir zaman kaygıyı, bir boş ver hocam, üstlerinden de kendini kitaplarda. ...ve 4000'lerin hazırlanan... ...Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı devam ediyor. Yeniden merhabalar. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı'na devam ediyoruz. Ee, Dedi ki sezon açıldı. Hem yurt dışından gelen turistler açısından... ...hem de yurt içi pazar açısından... ...en hareketli aylara gelindi. Okullar kapandıktan sonra Türkiye'nin... Ee, ...iç pazardaki turizm hareketleri de... ...ciddi biçimde yoğunlaşır, artar. Ee, Çoluğunun çocuğunu kapan insanlar... ...eğer ekonomik durumları müsaitse... ...tatil yerden seçerler ve tatile giderler. Şimdi biz de bu dönemde... ...hep şeye bakarız, yıllardır... bunun işte gene 10 yıl kadar geriye gideceğim... Ee, ...okullar açılınca... ...otellerin geceleme fiyatları ne kadar arttı diye bakarız. Gerçi çok... E, ...çok kritik bir gösterge olmamasına rağmen... ...iç pazarda... E, bu hareketliliğin doğurduğu bir sonuç bu. Dolayısıyla buna bakmak gerekir diye düşündük. Son yaptığımız çalışmaya göre işte okulların kapanmasından önceki ve sonraki, kapandıktan sonraki fiyatlara baktığımızda işte %17-18'lik bir fiyat artışı görüyoruz. Bunu Türkiye genelindeki 100 kadar tesiste tesislerin gecelik fiyatları üzerinden. İşte her şey dahil çoğunluklu olmak üzere. Böyle bir şey, sonuç ortaya çıktı. İç kadar eskisi de oranlar, Konaklama tesislerinin gelirlerinde daha büyük bir yere sahip bildiğim kadarıyla şu anda. Bazı yüzde %5 bazlarını 15-20'ye kadar çıkan bir konaklama kapasitesi var iç pazarın. Dolayısıyla bu fiyat artışlarının gösterdiği iç pazardaki gelişmeleri farklı açılardan yorumlamak gerektiğini düşünüyorum ben Erkan. Hı hı. Ee, sonuçta sen yıllar da otelcilik yapıyorsun. Dolayısıyla iç pazardaki gelişmeleri birebir kendin daha net e, yaşamışsındır. Biz daha çok gazetelere yansıyan kampanyalar, işte şehirler arası gidip gelen otobüsler, uçak seferleri, evet. oralara baktığımız zaman burada bir hareket olduğunu ve bazı rakamlarla baktığımız zaman da işte burada ciddi bir e, hacme ulaşıldığını, hiçbir yatırım yapılmadan, hani kamu anlamında söylüyorum, yani dış pazardaki tanıtımlar gibi e, teşvikler hiçbir yatırım yapılmadan, evet. iç pazarda bir hacme ulaşıldığını görüyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun, İç pazarda bugün ne aşamada? Tabii biz belirttiğin gibi iç pazarın önemini biz yıllardır her yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda, kendi aramızda tartışmalarda iç pazarın çok önemli olduğunu sürekli belirtiyorduk. Ama bir türlü bunu somut halinde e, işe e, döküldüğünü açıkçası göremiyorduk. Fakat son 5 yıllık gelişmeye baktığımızda senin de belirttiğin gibi iç pazarın hem ülke turizmine, yaratacağı etkiler, hem işletmeler bazında yaratacağı avantajlar açısından artık belli bir noktaya geldiği ve herkesin tarafının öneminin son derece inir kavrandığını görmüş bulunmaktayız. Özellikle kamu kesiminde son iki yılda yaptıkları ortak projelerle, operatörle yapılan ortak projelerle, bunun en güzelini herkese tatil kampanyasıdır. Ve işletmelerin, turizm, iç turizma bakış açılarındaki değişiklikle beraber artık iç i̇ş seyahatinle, iç iş turizminle belli bir noktaya geldiğini hep beraber görmekteyiz. Bunun en güzel örneği, işte son iki senedir özellikle e, erken rezervasyon kampanyaların çok erkenden başlaması hı hı. yani genelde işte Mart'ın sonuna başlarken işte Şubat'ta bile çekildi bu indirim oranları ve gerçekten e, rekabet edecek, iyi indirim oranlarıyla erken rezervasyon kampanyaların yapıldığını görmekteyiz. İşte bunun en güzel örneği ki %30 %35'e yaklaşan Erken rezervasyon indirimleri veriliyor iç pazardan gelecek rezervasyona. Bunun da şöyle bir güzelliği oluyor açıkçası. Biliyorsun sen de bildiğin gibi çok böyle kısır döngü bir tartışma vardı. İşte yabancıya pahalı, işte iç türü, Türk vatandaşına ya da iç turizme pahalı tartışması vardı meşhur. Ta biz bunun hep erken rezervasyona kaynaklandığını, işte son dakikada satın alınan her ürünün sürekli pahalı olacağını belirtiyorduk. Ee, bunun da artık bu yapılan erken rezervasyon bunun böyle olmadığını yerel tüketici de görmeye başladı ve bunun da böyle bir e, açıkçası avantajı da oldu. Şu an gerçekten Türkiye'de her Türk vatandaşının hangi bir gelir grubuna bağlı olduğundan bağımsız istediği bölgede ve istediği şekilde tatil yapacağı ortam oluştu açıkçası Türkiye'de. İşte bunu bankalardan oluşan işte taksitlendiğinden tutun işletmelerden verilen indirim oranlarından yani gerçekten çok avantajlı bir durum var ve senin de demin belirttiğin gibi iç pazartış işletmelerimize ortalama %15 kapasitenin %10'u 15'ini yakalama noktasına geldi ki bu çok önemli bir rakam Şimdi bizim geçmişte yaptığımız ve arasında güncellediğimiz takım çalışmalar var bunlara göre Türkiye'de iç pazara katılma şansı kapasitesi olup da bunu denemeyen birçok insan vardı yani 15 milyonluk bir kitle test etmiştik dolayısıyla oradaki kitlenin bir kısmının en azından bu son iki yılki kampanyalara dahil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama burada da şöyle bir şey var. Biraz açıkçası ben bunu kültüre bağlayacağım. Yani Türkiye'de tatil yapmanın lüks olduğu geçmişten gelen bir inanıştı. Lüks değil mi abi? 200 lira, 200 lira gece fiyat. 200, 200 lira şimdi 200 lira yani 50, 60 TL'de tatil yapacağınız tesisler var. Şimdi en son biliyorsunuz bir tane bir, bir operatör işte Eko Tatil diye bir site oluşturdu ve orada çok uygun fiyatlarla tesisler var. Yani açıkçası şu an Türkiye'de her gelir grubuna bağlı vatandaşımızın istediği gelirden sahip olduğu gelirden gidip tatil yapacağına tesis bulunmakta. Yani Türkiye'de tatil yapmak artık lüks değil. Yani bu bu bu yani anlayışın da yıkılması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü sonuçta bu bir gereklilik. Tamam. Yani lüks değil artık bir tatil yapmanca. E, sayın dinleyicilerimiz şimdi bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra e, bu iç pazarda bu mekanizmanın mekanizmanın nasıl yaratıldığını Erkan'la tartışmaya devam edeceğiz. Aqua Park, Aqua ve Dolphin'den katkısıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü Trizim programı devam ediyor. Grab your radio grab radio your Elkan'dan yurt içi seyahat pazarındaki bu dinamikleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi son iki yıldır artan bu erken rezervasyon kampanyaları ve burada geliştirmiş bir takım enstrümanlarla birlikte vatandaşların ta Şubat ayından itibaren seyahat, tatil satın almaya başladıkları bir eğilim olarak senin karşısında duruyor. Sen bunu söylüyorsun. Şimdi eskiden tartışılırdı. Yabancıya biz niye bu kadar ucuza veriyoruz? Yerli vatandaş niye bu kadar pahalıya gidiyor? Şimdi sen dedin ki %30-35'ler indirim gelince artık herkes için bu satın alınabilir bir noktaya geliyor. Her ekonomik sınıfa göre, alım gücüne göre, bir tatil paketi bununla birlikte Peki otelci bundan 3 yıl önce bu %35 indirimi niye veremiyordu iç pazara? Niye bunlar olamıyordu da şimdi oldu? Bunun çok basit bir cevabı var. Pazarın koşulları o zaman açıkçası buna hazır değildi. Yani... Ee, şöyle çünkü yani 5 sene 6 sene öncesinden e, Türkiye'de yaşayan vatandaşların tatili olan bakış açısı ve tatil olan ihtiyaçları böyle bir yoğun olsaydı bile buna e, cevap verecek düzeyde miydi açıkçası orası soru işareti. Biraz da Türkiye'deki turizmin gelişmesine paralel olarak ben ona bağlıyorum. Çünkü 3 milyonlardan 4 milyonlardan biz şu an 25 milyonlara geldik. Son 10 seneye baktığımızda 6 milyonlardan geldik. Bunun artışına paralel olarak iş pazarında da bir farkındalık, bir bilinç oluştu ve bunlar da artık Türk vatandaşları da neden onlara var bize yok mentalitesiyle, bakış açısıyla öyle bir talep oluştu ve talebi de otelciler, turizm sektörünün temsilcileri olarak karşılık veriyor. Bu açıdan bakıyorum yani dünya turizminde ve Türkiye turizminde yaşanan gelişmeler paralel olarak iş turizminde ona göre de şekillendi bence. Gazetevere baktığımda bunu, şunları görüyoruz. Versa versa ilanlar, hatta bazı oteller tek tam sayfa gibi, yarım sayfa gibi. Bundan diplenen bir seyahat acılığı. Pek çok oluyor artık oteller arasında. Evet, bu nasıl oluyor? <gülüyor> burası, Tabii bunun buradaki sistem nedir? Kim kime finanse ediyor burada? Yani bunun çünkü çok basit bir cevabı var. Otelci finanse ediyor. Hemen söyleyeyim ben sana. Bizim şimdi yaptığımız anlaşmalarda e, beni bir e, agent verdiğimiz satış komisyonu var. Ona ilaveten e, erken rezervasyon indirimi var. Bu toplamda işte %40'lara 30, yani 30'dan başlar en aşağısı diyeyim. 30'dan 50'ye kadar devam eder. Tesisine göre değişir bu. İşte bunun %25'i erken rezervasyonlu ya da %15. Erken rezervasyon indirimidir. %15'i 25 arasında değişen de e, acentici komisyonudur. Tabii bunları ilave eden, biliyorsun rekabetin olduğu ortamda pazarlıklar çok ağır ve sert olur. Bunları ilave bir de reklam katkı payları olur. Bir de benim işte tam sayfa reklamlar, yarım sayfa reklamlar. Ona hep dikkat ederseniz hep altında acentanın sayfasındadır o reklamlar. Acenta da bunun karşılığını ee, reklamın verdiği otelden ister. Yani bu acenta bunun açıkçası kendisi finanse etmez. Otelci ödeyecek, otelci parasını alır açıkçası. Hı -hı. Yani finansmanın e, yaklaşık %80'inin otelci tarafından yapıldığını söyleyebilirim ben. Yani Türkiye'de iç pazarı oteller geliştiriyor aslında a E çok açık. Çok acık bunun tartışacak bir nokta olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Tabii burunu bakmak lazım. Bir iş beliği sonuçta, ajentler konaklama sektörünü yaptılar ama e, bu iş bittikten ortaya çıkan da bir başarı var. Ama burada en önemli paydaşlardan biri zaten dünya turizmi, Türk turizminin en önemli paydaşı zaten konaklama sektörü. Bu dış pazarda da böyle devam ediyor değil mi? İç pazardaki ilişkiler gibi, dış pazarda da ajentlarda benzer bir ilişki. Içinde. Benzer bir ilişki. Yani bir olmazsa olmasa da yani yüzde yakın bir paralellik söz konusu. Hı -hı. Şimdi ben bu konuyla birebir bağlantım olmasa da e, o ten... ben hı, bir konuya geçmeden evet. şunu açıkçası şu sıkıntıyı belirtmek istiyorum belki e, sende bu konuda bir fikrin olabilir. Halbuki biz hiç pazarı Türkiye'deki büyüklüğünü açıkçası tam ölçebiliyor muyuz? Benim kafamda soru işareti var yani sen hı -hı. ne düşünüyorsun bilmiyorum ama hı -hı. yani Türkiye'de iç pazar hareketi 2009 yılında ne oldu dediğimizde şimdi hı -hı. biz konuşuyoruz 25 buçuk milyon turist yabancı turist Türkiye'ye giriş yaptı diyoruz bu çok net. Türkiye'deki iç turizm hareketi olduğu oldu? Bu konuda bir fikrin var mı senin? Bu konuda Türkiye'de yapılmış en eski iç pazar çalışmaları ki bir tanesi 1960'lı yıllara dayanıyor. Hemen hemen hepsini okumuş bir insan olarak şunu söyleyebilirim. İç pazarla ilgili bugüne kadar yapılmış bir elin parmakları kadar sayanıyorsunuz. Çiftliği çalışma yok. Bir. İkincisi iç pazarda son yıllarda çok yoğun konuşulan hareketlilik ile ilgili olarak yapılan anketler şunu çıkarıyor. Evet. Türkiye'de 17 milyon 20 milyon insan seyahat etmiş. Bakın seyahatten bak. Yani bir yerden bir yere gitmek. Bunun amacı akraba ziyatı olabilir. Bir tesis tatil yapmak da olabilir. Şimdi buralara baktığınız zaman tesislerde tatil yapmak amaçlı giden şahısların oranının aman aman olmadığını görüyorsun. Şimdi acaba gerçek bu mu? devlet istatistik yeni adıyla TÜİK şimdi dönem, dönem anketler yapıyor. Sınır kapılarında, özellikle yabancı turistlerle baktığımızda yaklaşık 1 milyona yakın insanla bir çıkış anketi yapılıyor. 1 milyona yakın insanla bakın. 1 milyona yakın kişiden genelleme yapılarak, bazı formüller kullanılarak 26 milyon 25 milyon rakamı yakalanıyor ve deniyor ki Türkiye'den Türkiye'ye gelen şu kadar Alman fakat tura şu kadar ödedi, hava kilime bu kadar ödedi, bilmem neye bu kadar ödedi. Şimdi bu rakamların detaylarına girdiğiniz zaman buralarda bile bir sürü çelişki buluyorsunuz. Yani ıı, istatistik yöntem her zaman yanıltıcı olabilir. Ancak en kesin verimi söylüyorum şimdi size. Emniyetin saydığı pasaportlar. Bunların haricinde kesinleşmiş bir verimiz yok. Şimdi iç pazara kaç kişi seyahat ediyor? Şimdi bugün e, büyük, iç pazarda çalışan büyük ajantalar var. Şimdi Bunları sorduğunuz zaman kendileri resmi olmayan fakat yuvarlak bir takım rakamlar söylüyor. İşte ben 350 bin kişi taşıdım, ben 400 bin kişi taşıdım, bu sene 800 bin kişi taşıyacak. Şimdi bu rakamların bir yerde görünmesi lazım. Nerede görünebilir bu rakamlar? otellerin konaklama istatistiklerinde. Peki bununla ilgili sağlıklı veri var mı? Yok. Onlar da anket usulü yapılıyor, orada da göremiyorsunuz. Yani yabancıların hangi testte, hangi yıldızlı testte, kaç gece kaç konaklama yaptığını görüyorsunuz. Bunlar da anketi soru yapılıyor bak. Oysa bunların yine emniyet içinde tutulan, bu rakamın birimler var. Yani biz elimizdeki verileri kullanıp da otellerde kaç kişi yerli konaklamış, kaç kişi yabancı konaklamış, bunların e, gittikleri bölgelere, aylara, mevsimlere göre da, dağılımı gibi çıkartabiliriz. Ama bu konuda... Krizim Bakanlığı'nın yani bu işle yetkili kamusal şirket kurumların bir inisiyatif almaları gerekiyor. Hocam bilgiye önem vermediğimizde mi karar veriyor bu? Zaten hepimizin sezgisi çok yüksek olduğu için Hep bir sezgilerimizde mi karar veriyoruz Türkiye'de? Vallahi onu bilmiyorum ama bu apokrizi vesaire devam ederken ben o zaman oturdum. Bu bakanlığın anket usulü yaptığı konaklama bu meslekten bir database çıkardım kendime. Evet. Bir işe yarar diye. Şimdi orada işe yarayan bir şey, şey bulabildim. Kriz dönemlerinde Türkiye otelcisi iç pazar yönelmiş. Konaklama haritalarını bakarsanız ne zaman dış pazar daralmış iç pazar artmış bir şekilde. Hani orans olarak böyle olur mantıken bak o düştü bu artar. Şöyle değerlendirebiliriz. Kriz dönemlerinde zaten bir e, talepte düşüş olacağı için bir yer açılmaları da olabilir. Yer açılmalar da iç pazara e, fayda sağlaya getirebilir ya bakış açısına da bakabiliriz yaşanan en, en sıkıntı yüksek sezonlarda ve iyi giden bir sezonda iç pazara yeteri kadar oda kontenjanı ayıramama sıkıntısı. O da olabilir belki. Tabii yani sonuçta bir otelci olarak bir şey planlaman lazım. Ben yatağımın ne kadarını iç paları dolduracağım. Şimdi bunu öngörmen için geçen yıl kendi otelinde bakıyorsun. Ben iç palardan 150 yatağım da Bu elinde kesin veri. Ama daha küresel bir Tahmin yapmak için yüzde veri yapılıyor. Tek tek bütün o tezir, abi senin kaç kişi kaldı bu sene falan diye soracak halin de yok. Ha Bunu bir yerden bulman lazım. İç pazarla ilgili ciddi bir bölgesel çalışma yok. Yapılan anketler var. 3-4 tane anket var. O anketlere baktığında da içinden çıkılmaz bazı. Bir de o anketlerin dipnotları var. Şu kadar kişinin altında gözlem yapılmışsa güvenilir değildir. Hadi bakalım. 20 tane ili çöpe atıyorsunuz. Çünkü 20 tane ili gözlemi olsaydı sayıdan az. Bunun gibi bir takım sorunlardan dolayı iç pazarın gerçek manzarasını göremiyoruz. Ancak bildiğimiz ajantalar bazı rakamları çıkıyorsa işte ben erken evler arasını %35 arttırdım diyorsa X ajantası, iç pazara ilgili olarak bir rakamda veriyorsa şükrediyoruz, iyi diyoruz, bak 120 kişi taşımış bu adamı diyor. Ama işin için gerçek boyutu, 20 milyon kişidir, 15 milyon kişidir, bunun 5 milyonunu mu otellerde kalıyor, bunlar şu ajantalar mı taşıyor, bunları bilmiyoruz. Tabi buradan hareketle otelcilerin iç palar ve dış palardaki gelişmelerin finansmanından hareketle biraz otellerin mali durumlarıyla ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum ben. Deyim yerinde ise kamu otel testinden belediyelere kadar, ajantalara kadar birçok şey sizden istemiyorum. Dolayısıyla sizin de bir takım maliyetleriniz var. Et alıyorsunuz, süt alıyorsunuz, içki veriyorsunuz, gazo veriyorsunuz ama bunların hepsinin birer maliyeti var. Biz de bunları birkaç yıldır kendi oluşturduğumuz e, osel enflasyonu sefettiği bir şey yaptık. Zaten buralardan takip ediyoruz. Şimdi en son e, bu yılın 6 aylık dönemine baktığımızda e, özellikle yiyecek içecek maliyetlerindeki yüksek oranın artışının devam ettiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de enflasyon %8-9 bandında diyelim 10 bandında ama bizim yiyecek içecek maliyetlerimiz en az yüzde %14-15 bazı e, dönemlerde de bunu aşabilen tek tek bakıldığında 19 lira varan artışlar var. Ee, sen bunu bu gelişimi nasıl yorumlayacaksın kendi otel maliyetlerinin açısından baktığında. Bir de i̇şte tabi işin gelir kısmı var. Yani kur Hayır. kısmı var. Kurlarla ilgili gelir kısmı var. Bir de oraya girdiğimiz defa. Tabii bizim bu haftaki görüşmemizde bunu konuşmamız çok yerinde olur çünkü son sen biliyorsun son dönemde enflasyon oranı açıklandı. Türkiye'de işte %8 dolaylarında işte senin bilettiğin rakam var. Tabii turizm sektöründeki gelirimiz döviz ağırlıklı olduğu için yani iş pazarı konuş iş pazarı halde bizim satışlarımızda düşük bir orana sahip olduğu aşikar. Döviz ağırlıklı olduğu için burada turizm sektöründe yaşınıcak en kötü senaryo artan maliyetler ve düşen kur. Hı hı. Ya bu çok kötü bir senaryo olabilir ve şu an açıkçası bunu yaşıyoruz. Yani giriş anlamında baktığımızda açıkçası çok iyi giden bir sezonda... ...fakat artan maliyetleri ve düşen kurum biraz da kıskacında bulunmaktayız. Tabii burada çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bu dönemler 2011 yazının kontraktarını yapıldığı dönemler açıkçası. Temmuz ayının sonuna kadar, Ağustos ayının sonuna kadar... Ya ...bizi dinleyen otel yöneticilerine bir arada bulunmak lazım, gerekirse... Şimdiden hmm. bunun önemi alıp önümüzdeki dönemde tüm kurun seyrinin ne olacak ve bu maliyetlerle aynı fiyatlarla gitmenin e, çok tehlikeli olacağını açıkçası burada belirtmekte fayda var. E, tabi kur politik tekası çok önemli. E, i̇şte biliyorsunuz Euro 1,96 seviyelerinde takılıp kaldı. Burada da devam ediyor. Tabi bunun çok daha kötüsü olabilir. Yani işte 2006 yılına hatırlarsak bir düşen bir TL Euro e, paritesi vardı. E, bu da sıkıntılı. Açıkçası çok ciddi bir artış var maliyetlerde ve dediğim gibi kötü senaryoda gerçekleşiyor düşük kur ve kurun böyle düşmesi açıkçası bizim karlılığımıza ciddi bir baskı yapacaktır. Tabi biliyorsun oteli işletmelerinde tabiç ki sadece anlamda konuştuğumuz için maliyet diyeceğim personel maliyeti birinci sırada ikinci sırada da yiyecek içecek maliyeti zaten personel maliyetleri herşeyin artıyor. Zaten Türkiye'de belirli oranda mağaza yapılması lazım vesaire vesaire vesaire. Buna ilaveten diğer giderlerdeki artış ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Tabii kurun düşmesi de ayrı bir baskı oluşturuyor. Bunun tek finanse edileceği yöntemi ne oluyor? Tabii kaliteyi düşürmek işte bu çok tehlikeli olur Konuk konut memnuniyetine neden olabilir. Bunun tek yöntemi fiyatlarımızı artırmak. Tabii fiyat artışını sağlamak da açıkçası çok sıkıntılı ve zor bir süreç çünkü. Pazarla oturduğumuz ajentlara çok ciddi baskısı var e, fiyat üzerinde işte Avrupa bölgesindeki belli bir sıkıntının oluşacağı öngörülü yani oldukça açıkçası zor bir durum çok iyi analiz etmek lazım tüm otel işletmecilerinin yöneticilerinde açıkçası durumu e, çok iyi düşünüp ona göre düşünmeleri lazım daha ama açıkçası hı hı. bu enflasyon e, işte genelde Türkiye de yüzde ama bizim otelcilik sektöründe daha fazla sen belirttiğin gibi dedim ki ben kötü sen öyle <gülüyor> Şimdi benim hesaplarımıza göre geçen yıl 2009'un ilk yarısında... özellikle yiyecek içecek e, kalemi otellerde %8 dolayında bir artışı varmış. Bu senenin altı ayında %14'a çıkmış bu. Şimdi öte yandan da biliyorsunuz et grubunu aldığınızda... bu %25 şu anda. Evet o çok. Evet. Geçen sene evet. de yüksekti. Bu sene de %25 civarında. Geçen sene hem e, yiyecek içecek fiyatlarındaki hızlı tırmanış vardı... Hem de kurda bir tırmanış vardı geçen sene, birbirine bir şekilde bir dengeleydi. Geçen sene rahat yani onun için çok şey olmadı yani. Bu sene durumda biraz açıkçası tersine oluştu e, Somut olarak şunu hani günlük operasyonlarında, haftalık aylık operasyonlarında en çok sıkıntı sıkıntı çektiğiniz ürünler var mıdır? Burada ilginç bir şey var mıdır? Açıkçası şu an yaşanan çok şey yok. Yani telarenkte sıkıntı yaşanan, açıkçası ben karşılaşmadım. Sadece tek sıkıntılı konu artan fiyatlar. Hı hı. Yani senin belirttiğin gibi ek fiyatları, içecek fiyatları. ve Bunlarda çok ciddi bir artış var. Hı hı. Artmaya da devam ediyor. İşte ete karşı bir önlem alındı belirtildi ama maalesef tekrar bir tırmanışa geçti. Yani bir ara düşmeye başlamıştı. Et, tekrar yükselmeye başladı. tabii bir Ramazan ayı da geliyor Türkiye'de burada fiyatlarda bir açıkçası şişkinlikte yaratma ihtimali de var. Ee, tabi burada çok hassas olan bir kur denge var. Kur bu Tabi buradan şeye gitmek lazım. Avrupa Birliği hikayesine gitmem lazım. Düşünsenize Türkiye'nin e, Euro kullanan bir ülke olduğunu. Herhalde bu da e, çok, e, çok tehlikeli bir durum olurdu açıkçası. Bir zaman e, bir Yunanlı otelciyle konuşmuştuk. O diyordu ki aman Avrupa Birliği'ne girmeyin diyorduk. Söppüne denerden dolayı. Ya Avrupa Birliği'nin iyi taraflarını almak lazım da kötü taraflarından da kaçmak lazım bence. <gülüyor> Şimdi tabi bu maliyetlerin, bu yüklerin artması sonrası hizmet kalitesine yansıyacak, azaltacak müşteriler. Şey, yansıtılmaması açığında, çok önemli. Evet. O anlama o paralelde bir ile ilgili devam edelim. İstersen biliyorsun bu Avrupa'nın büyük turizm grubu en iyi oteller diye bir liste o da, tam O bu değil ama. Evet. E, Dolayısıyla da müşterinin yönetim ve bazı anketlerden çıkan sonuçlara göre bir yüz liste açıklıyor. İşte bu 100 kişilik, 100 tesis bu listede Türkiye'den aşağı yukarı 17-20 tesis giriyor. Bu sene de 20 tesis girmiş. Son 2 yıldır 20 tesis giriyor. Dolayısıyla bir yandan Avrupa'nın en iyi tesisleri olarak algılanan tesislerden hani %20 dersen %20'lik pay. Hiç de fena değil. Bütün dünya genelde taktikten listeler. Bu listelerde baktığımızda beni en çok üzüntü veren şey bana açıkçası giren yani 20 tesis var ama son 5 yıldır geriye gittiğinizde bu tesis sayısı 40 değil. Bir sene alıyor öbür sene alamıyor vesaire. Bu kadar çok tesisi olan işte. Antalya'da 170-180 tane 5 yıldır otel diyoruz ama evet. yani bu listeye giren tesislerin hemen hemen hepsi 5 yıldır hemen hemen Antalya ağırlıklı görünüyor. Ama bu listenin zenginleşememesi çeşitleşememesi bende soru şartı uyandırıyor açıkçası. Sen nasıl bakıyorsun? Tabii şu, biliyorsunuz artık her ajanta bu son 3 yıl 4 yılda böyle değildi artık bunlar boklar kazanmasıyla artık her bir ödülü var. Hı hı. Şahsen benim bulunduğum işletmede biz de ödülü alıyoruz. Ama burada bir şey çok iyi belirtmek lazım. İşte dünyanın en iyi yüz tezisi yok Avrupa'nın en iyi 100 tesisi falan bunların hepsi ama unutulmaması gereken bir şey var. Bir ajantanın belli değil bir tezisi. Yani ortak genikanlı değil. Yani benim aldığım bir de işte belli bir ajantanın belirlediği bir tesis var. Belki bir otel bir ajantanın müşterisiyle ağırlıklı çalışmakta. ve otelin o ajantanın ya da o operatörün belirlediği bir liste bu. Bunun hmm. için bir yanılgı oluşmaması lazım. İşte bazen ben gazetelerde görüyorum böyle şeyleri. Yani işte Türkiye'nin en iyi dünyanın en iyi bir tesis Şu, bu bölgenin açıklığı da dünyanın en iyi esen dünyanın değil. Sadece o ajantanın belirlemiş olduğu iyi tesis bu. Yani burada da altını çiziyorum bunu. Bu önemli, Bu bakış açısına bakmak lazım. Ona bakarsanız Türkiye'de bu sene vesaire verilen 20 tane ödül var. 20 evet. tane ödülü toplarsanız ortak olan oteller var ama ayrı olan oteller de var. Yani açıkçası şu an Antalya'nın e sahip olduğu 5 yıldızlı tesislerin yaklaşık 80 tanesi, 85 tanesi dünyanın en iyi arasında arasına girmişler. Şu açıdan bakarsan. ...acenta'nın gördükleri özürlerinin listelerini bir o. Hı hı. Orada göreceksin ki yaklaşık 60 tane, 70 tane tesis girmiş olmak. Hı. Ama bu en sona açıklanan listede bir acenta'nın belirlemiş olduğu gibi. Ama B acentası başka bir 20 açıklığı. Ortaya kalan 3 otel var. 17 tane de farklı otel olabilir. O açıdan baktığında bence Antalya'da şu an 80-90 tane dünyanın önünde gelen e, turizm tesisi bulunmakta. Hı hı şeye de girmemek lazım. İşte bu ödül daha iyi bu şu ödül daha iyi. Yani Sonuçta ödül ödüldür. Ve Türkiye'nin imajına katkı sağlayan ödüllerdir bu. Ve çok açık söyleyeyim ben bunu. Dünyada da gerçekten turizm anlamında her şey dahil hizmeti veren e, tesislere baktığında e, bunu bir şey olarak da söylemek istemiyorum. Yani biz çok iyiyiz her şey anlamında değil de. Gerçekten rekabeti avantajı yüksek tesisler Türkiye'de bulunmakta. Zaten e, 9 milyon turist geliyor Santayla'da. Bence en büyük nokta burada. Gördükleri bir değer olduğu için zaten buraya geliyorlar. Ve bu da açıkçası sevindirici bir gelişme. Tabii bunlar Türkiye'nin rekabet gücünü uluslararası kadar arttıran unsurlar, artacak olan unsurlar. E, tabii uluslararası rekabet deyince de şimdi e, biliyorsun Mısır çok ciddi ataklar yapıyor. Mısır işte 2012 ITB'nin IT Berlin Turizm Fuarı'nın e, partner ülkesi olmuş. Geçen sene bizdik. Dolayısıyla e, Mısır'ın burada bir... E, atakları var. Hem geldi bizim Uluslararası Emet Fuarına İstanbul'da partner oldu. Şimdi ITB 2012'ye partner oldu. Sen Mısır olayına kısaca nasıl bakıyorsun? Açıkçası yani Mısır'a gittim. Oradaki turizmi de gördüm. Güzel testleri de var. Gerçekten biraz farklı farklı testleri de var. Ve oradaki çevre ortamını da gördüm. Çok güzel bir deniz var. Ama onun yanda ...bunla beraber getirdiği bir sürü handikapılarda var. İşte bunun en başında temizlik sorunu var. Yani bunun herkesin dillendirdiği sıkıntılar var. İşte personel sıkıntısı var. Şey anlamında yani yöntem, bakış ve kültür anlamında. Hı hı. Bence bu noktada Türkiye'nin rekabet avantajı bence çok çok daha iyi. Yani bizim burada belli bir sıkıntılarımız var. Bunu açık açık açık konuşmak zorundayız. Hı hı. Ama kendimizi Mısır'la kıyaslayacak olursak işte Tunus'la kıyaslayacak olursak biz onlardan çok rahat bir şekilde çok daha önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat biz sürekli bu pozisyonumuzu koruyacağımız anlamına gelmiyor. Bence önümüzdeki 3-4 sene Türk turizmi için biraz zorlu olabilir. Sadece olay Mısır açısından da bakmıyorum. İşte Yunanistan var, İspanyası var. Yani kan kaybeden ülkeler yani bu kan kayıplarını ne kadar devam ettirecekler, ne kadar izin verecekler. Artı uluslararası turizm lobisi. Bunların e, kan kayıplarına ne kadar e, devam etmelerine izin verecekler oturup düşünmemiz lazım. Bence e, Mısır ileriki yöneliklerinde rakamlarda artacaktır. Çünkü e, satış rakamlarına baktığında da e, yani hatırı sayılır e, fiyatlar veriyorlar. Ve operatörleri de teşvik eden bir turizm politikaları var. Orada artışı olacak ama bence yani, Türkiye'ye gitmeyip de oraya gidecek açısından bakarsak da bunun çok ...olacağını düşünmemek için Bence bizim asıl düşünmemiz gereken ülkeler, rekabet anlamında, İspanya ve Yunanistan, hı hı. bence. Evet. E, sayın dinleyicilerimiz, e, bu haftaki ele almak istediğimiz konular, e, daha da isterdik ama e, daha çok konumuz var ama süremizde sonuna geliyoruz. Ben e, günlerle ilgili birkaç şey söyleyip e, Erkan'la programı kapatmak istiyorum. Malumuz aşağı yukarı 6 aydır ülkemizin gündemi ve hiç de peynirici, huzur verici haberler çıkmıyor. Ancak biz yine de özellikle turizm cephesinden olumlu şeylere bakmaya çalışıyoruz, olumlu pencereler açmaya çalışıyoruz. Buradan ülkemizi yönetmekte ve ülkemizi yönetmekte katkı bulunmakta sorumlu olan tüm yetkililere çağrımız şudur. ...birbirinize içip kakışmaktansa... ...ülkeye huzur verecek... ...insanları gülümsetecek bir şeylerden bahsetmek... ...yalan da olsa... ...bazı gerçekleri... ...tebessümle karşılamak istiyoruz... ...o yüzden herkese... ...saldığı davet ediyoruz... ...bu saatten sonra Türkiye'nin önünde zorlu bir yaz ayı var... ...gerek terör açısından... ...gerek ekonomi açısından... ...gerek seçimler açısından... ...o yüzden bu dileğimizi aktarmak istedim Erkan sen neler söylemek Tabi acı olan bir şey. Her gün işte sabah da ben haberlerde izliyorum. İşte bir günde üç tane şehit cenazesi var. Çok acı bir olay. Evet. Allah rahmet eylesin şimdiden. Evet. Deri kanalından başladı duyuruyor. bu haberlerle uyanmak gerçekten insanların moralini bozuyor. İşte biz burada iktisadi konuları konuşuyoruz. memnun ediyoruz ama bir de Türkiye'de yaşanan diğer acı gerçekler var. Herkesin sağ çok yüksek olması lazım. Bence birlik olma zamanı. Ve bu haberlerle artık Türkiye'nin gündeminin işgal edilmemesi lazım. Bunun bir an önce de çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünmekteyim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler.